Sakılsın. Evet muhterem kardeşlerim, şimdi de kurban konusunu inşallah e, özet olarak, soru ve cevap olarak kendim sorup cevaplandıracağım. Bundan sonra da sorularınız olursa sorarsınız. Bir, kurban kesme niyeti ne olmalı? Allah rızası için olmalı, Allah'a yaklaşma niyeti güdülmeli, gösterişten, ahenkten temadan riyadan beğeni toplamadan uzak olmalı sadece alemlerin Rabbinin rızası kast edilmeli çünkü onun ne kanı ne de eti Allah'a yükselmez sizin halis niyetiniz Allah'a yükselir diyor demek ki kurbandaki birinci niyet ne olmalı ancak Allah'ın rızası gözetilmelidir 2 meşruluğu Kevser suresinde Allah'u azze ve celle Rabbin için namaz kıl kurban kes diyor. Bu ayeti kerime de meşruluğu oluyor. 3. fazileti kurbanın fazileti nedir? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki kurban sahibi kurban keseceği o gün kurban kesmekten başka hiçbir şeye Allah'a kurban kesmek kadar sevimli gelmez diyor muhterem kardeşlerim. Kurbanın fazileti kurban kesecek şahıs kurbana niyetlendiğinden keseceği kadar hiçbir amelle kurban keseceği kadar Allah'a sevimli gelmez. iki kurban diyor mahşer günü eti, tırnakları tüyleri, derisi o kişi için şefaatçilik eder. Ateşle o kişi arasında kalkan olur. Üç, kurban kesen o kişi için kıyamet günü ondan daha sevimli hiçbir kokuyla kokulanamaz o kişiye öyle güzel bir koku verilir ki onun kurban kestiği o kokuyla hissedilir diyor fark edilir fazileti de bunlarmış neymiş Allah'a en sevimli amel mahşer günü eti tırnakları derisi tüyleri o kişiye karşı gelir şefaatçilik eder arkadaşlık eder, yoldaşlık eder. Üç, ondan kurban kesmeden mütevellit öyle güzel bir koku sarar ki o insanı, mahşer günü onun kestiği kurbanın kokusu ondan hissedilir. Hatta diğer bir rivayette, sahilini araştırmadım, 50 bin yıllık yoldan onun kokusu hissedilir diyor. Fazileti. Dört, hükmü e, zili cehlalini gördüğün zaman kesmek isteyen Sünnet mi, farz mı? Bu toplum arasında çok sorulur. Hükmü nedir? Farz mıdır? Sünnet midir? Kesilme şekli nedir? Bu soru çok soruluyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, Zilhiccenin onunda bayram namazından sonra kurban kesmek isteyenler kurbanını kessin. Bundan önce kesmiş olanlar ancak ehli beytine, ailesine et sunmuş olur diyor. Fıkıh sünneden Zadül Maadden, Müslimden baktım. Fıkıh Sünnete diyor ki, bu Allah Resulünün bu yaklaşımıyla kesmek isteyenler lafsıyla kurban kesmenin farz olmadığı anlaşılıyor. Ama sahabe içerisinde kesme e, gücüne sahip olup da kesmeyenler hoş karşılanmazdı. Allah Resulü da kurban kesmeyi hiç terk etmezdi. Ebu Bekir radıyallahu anfa sorulduğunda Kurban, farz mıdır, sünnet midir? Allah'ın Resulü keserdi diyor. Allah'ın Resulü keserdi, Allah'ın Resulü keserdi. Onun için İslam'da kullanılmayan ille bir yere oturtturmak, farzdı, vacipti, sünnetti şeklinde ille bir yere oturt durmakta gerekmiyor. Fazileti bilinir. Kesme durumu olduğunda Allah'ın ona vereceği mükafatlar anlatılır. Kesmeyenlerin hoş karşılanmadığı, hoş görülmediği, Anlatılır ama illa farzdır keseceksin diye o insan zorlanmaz. Beş, nelerden kurban olur? Nelerden kurban olur? Deve, sığır, koyun türü şeylerden kurban olur muhterem kardeşlerim. Deve, sığır yedi kişi, devenin altı yaşı, sığırın iki yaşı, koyunun da sayı olan rivayette altı aylık, veya annesinin boğunda olma mecburiyeti vardır bu diş çıkarmış şeklindeki yaklaşımlar illa diş şartı yoktur ama 2 yaşını doldurmuş hayvan diş çıkartır diş çıkartma normalde hayvanın dişleri 4-5 milim kadar olur diş çıkartmış dediği hayvanın dişi ise diğer dişlerden farklı olarak 1,5-2 santim kadar olur yani bütün dişler sıra, sıralıysa Boy ölçüleri birse diş çıkarmamıştır. Önden iki diş diğer dişlerden yarım santim bir santim kadar uzunsa bu hayvan diş çıkartmıştır ve iki yaşını doldurmuştur. Diş çıkartmamış kendi elinle beslemiş iki yaşını doldurmuş olduğunu bilirsen bunun içinde hayvan senin yanında veya şahitli, şahitliğine güvenir bir Müslümanın şehadetiyle vallahi bu iki yaşını doldurmuştur ama diş çıkarmamıştır. Diye bir Müslümanın şahitliğiyle de o hayvan kesilir. Deve, sığır, koyun ve keçi yani koyun cinsinden olan şeylerden kurban olur. Kurban edilmesi caiz olmayan hayvanlar. Muhterem kardeşlerim bu başlıklar fıkıh sünne, zaadülma, tirmizi ve Müslüm'den alınan başlıklar. Bu şekilde soru cevap şeklinde sizlere naklediyorum. Kurban edilmesi caiz olmayan hayvanlar. 1- Yaşlılığından dolayı iliği boşalmış derecede zayıf olan, kesilme yerine yürüyemeyecek kadar zayıf olan. 2- Boynuzlarının ve kulağının tamamı veya bir kısmı kırık ve kesik olan. 3- Belirgin bir şekilde kör veya şaşı olan hayvanlardan kurban olmaz muhterem kardeşlerim. Bunlar çok güzel başlıklar direkt aklınızda kalacak özet şeklinde başlıklar nelerden kurban edilmezmiş zayıf olacak ilikleri boşanmış yaşlığından dolayı kesim yerine kadar yürüyemeyen boynuzlarının ve kulaklarının bir kısmı veya tamamı kırık ve kesik olan kulaklarının önü arkası yarık ve yarısına yakın bir yeri kesik veya delik olan hayvanlardan kurban olmaz yedi Kurban kesme vakti muhterem kardeşlerim. Zilhiccenin onu yani işte bayram gününün birinci günü bu hilalle tespit ediliyor. Ee, aynı oruca başlama ve bayram etme gibi. Zilhiccenin onun da bayram namazını kıldıktan sonra kurbanın kesme vaktidir. Bayram namazını kılma vakti ise bulunduğun beldeye göre Güneşin bir mızrak boyu yani bir buçuk metre iki metre kadar yükselmesiyle bayram namazı vakti girer. Bayram namazı kılındıktan sonra kurban kesilir. Adamın birisi geliyor. Ey Allah'ın Resulü ben kurbanımı kesip geldim. Allah'ın Resulü sen kurban kesmedin. Ailene sunduğun bir et kurban hükmü olmaz. Bayram namazı kılınmadan önce kesilen hayvan. Sekiz. Bir ev halkı için bir kurban yeterli gösteriş veriye çoğalınca bir evde bir ve birden fazla kurbanlar kesildi diyor. Mutlerem kardeşlerim normalde bir ev halkı için güdümü, bağlılığı ve ihtiyaçları o eve bağlıysa o da o evde yaşıyorsa bir ev halkı için bir kurban yeterlidir. Ancak gösteriş kaydığı da olmaması. O ev halkından birinin de malı varsa bunun da kesmesinde bir sakınca yoktur. Gösteriş olmama şartıyla bir ev halkı için tek kurban yetiyor. Gösteriş olmama şartıyla aynı evde aynı çatı altında bir başkası da kurban kesebilir. Buna delilimizde ey kızım Fatime kurbanının başına gel diyor. Görüldüğü gibi Ali de kesiyor. Fatma'nın da kendine malı olduğu için kendi de kesiyor. Gösteriş veriyadan uzak olarak. 9 Ortak olmak caizdir. Ortaklarda takva aranması birinci şarttır. Bununla beraber niyet olarak kendi niyeti Halis kendisi kurban kesmiş olur. Bildiğiniz üzere deve ve sığıra 7 kişi Koyun ve benzeri şeylere tek kişi kesebilir. Bunların erkek ve dişi olması fark etmiyor. Belirtilen bu kurbanlık hayvanların dışında şaka dahi olsa belirtilmeyen hayvanlardan kurban olur şeklinde yaklaşımlar Allah korusun bilinçsizce amellerinin zayi olmasına sebep olur. Bundan dolayı tespit edilen hayvanların dışındakilerine şaka da olsa İstihaze hükmüne girer ki işte şu da ne güzel kurban olur Şu horoz da ne güzel kurban olur Şeklindeki yaklaşımlardan kaçınılmamalı, Kaçınılmalı 10. Kurban sahibinin Kendisinin kesmesi gerekir Muhterem kardeşlerim Çok çok sorularla şöyle karşılaşıyoruz Ben kurban kesme yerine Şuraya şuraya şuraya şu Beldelere şu şu şu, şu şahıslara Göndersem olur mu? Önce İslam dinindeki istenilen şey anlatılır. Örneğin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kurbanınızı kendiniz kesin. Kesemiyorsanız vekaleten birine kestirin kurbanınızın başı, başında bulunun. Bayan dahi olsa Allah'ın Resulü ey kızım Fatime kurbanının başına gel. Bunun kanının yere aktığı an günahların kefaret olur. Onun için birinci olarak kendimizin kesmesi, kesemiyorsak kesilen halde bulunmamız ve o kesildiği an, kanının yere aktığı an şu duayı yap. Rabbim benim hayatım, ölümüm, amelim, namazım, kurbanım ancak alemlerin Rabbi olan Allah içindir diye dua et ey kızım Fatime diyor. Bu Allah'a en sevimli olanıdır diyor. Demek ki Allah'a en sevimli olan kendinin kesmesi. Kesemiyorsan vekaleten birine kestirip başında bulunulmasıdır. Bununla beraber şuna kestirsem şuraya göndersem olur mu olmaz mı şeklindeki sorular ikinci olarak alınmalı. Kurbansa en faziletli olan budur. Muhterem kardeşlerim hepimiz bir yerlere gönderelim. Bizim çocuklarımız bu şuuru bu bilinci bu bayramı nasıl hissederler? Onun için oralara sadaka gönderelim. Biz de kurbanımızı keselim ki çoluğumuz, çocuğumuz, eş eş ve dostumuz, hısım ve akrabamız insanın fıtratında bayram kutlaması vardır. Bu kutlamayı meşru bayramı edinsin. Başka bayramlar aramasın. 11. Kurban etinin dağıtılması veya kabzedilerek hepsinin yiyilmesi Sahabe ilk yılında kurbanını kestiği gibi hepsini dağıtıyor. Çünkü kesen fazla olmadığından dolayı hepsini dağıtıyor. İslam'da istenilen kurban etinin tasarrufu şu şekildedir: Üç kısma bölünür. Bir kısmı kesmeyenlere dağıtılır. Bir kısmı gelen misafirlere pişirilip ikram edilir. Tatlı yerine cömertlik edip onu ikram edelim. Üçüncü kısımda ayrılarak. Çocuk çocuğuna yedirilir. Dağıtılacak, ikram edilecek fazla kimse olmasa kavurma yaparak veya buzdolaplarında muhafaza edilerek yiyebildiğimiz kadar yenilmesinde de bir sakınca yoktur. 12. Zirhice ayının 10 gününde kesilecek kurbanlık hayvanlar nişane edilmeli, nişan vurulmalı. O hayvanın derisinden, tüyünden eee... Veya herhangi bir parçasından bir şey kesilmemeli. kesilmemeli. Bu toplumumuz tarafından çok fazla ihmal edilmiş, gündeme getirilmeyen şeylerdir. Bunu zadül madde, fıkıh de almış, Müslim'den bunu naklediyorlar. Zilhiccenin hilali görüldüğü an kurbanlık hayvan nişane edilmeli. Yani isim konuldu mu şu hayvan kurbanlıktır. O hayvanın derisinden, tüyünden herhangi bir parça alınmamalı muhterem kardeşlerim ee, bunu da böylece bildirmiş olduk bu 12 madde bunlarla beraber sormak istediğiniz sorular varsa bu cevaplarını verdiğim meselelerde anlaşılmayan veya farklı anlaşılan şeyler varsa bunu da sorabiliriz izalesini yapabiliriz şu an kurbanların kulaklarını delerek plastik yapıştır nişan olarak ben onu söktüm hadiste yasaklanacak kadar büyük değil. Yani tabi yapılmaması daha faziletli olur ama onun sağlıklı olduğunu doktor kontrolünden geçtiğini ispat etmek için ve çok ufak bir delik. Yani belirgin bir şekilde değil. Evet belirgin işte. Evet. Kan. Tamam bu soruların sonu Kulakların kesilmesi, putlara adanmasıyla alakalı bir durum var Bugün için söz. Konu. Burada nişane diyor işte kulağın kesilip yani çok ufak belirgin bir şekilde değil, bu kurbanlık olduğunu veya gerdanın takılması, süslenmesi geliyor. Tabi burada müminin niyeti belli. Onu putlara kesmek için aynı nişane ederdiler. Bu falan putumuz için, falan yatırımız için diye nişane ederdiler. Buradaki nişane Allah için olan bir nişane. Şimdi Kurban Bayramı ile Ramazan Bayramı arası 70 gündür. Mesela Ramazan'da bayram ettikten sonra 70 gün sonra Kurban Bayramı. Artı hacıların da minaya çıktıklarını 2 gün önceden gördüğümüzde bunun zaten ispatı oluyor. Çünkü Zilicen'in 8'inde minaya çıkıyorlar. E, iki, işte 2 iki gün sonra da bayram oluyor. yok şey yapmıyor yani ev reisi alıp kestiği zaman zaten diyor ki Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumme Bismillahirrahmanirrahim Allahümme minke meleke Allahümme minni bu benim ailemin ve ümmetin kurban kesemeyenleri için diyor benim ve ailemin yani ev benim der ve ailemin dediği zaman hepsini şey yapar Aile, kurban, mesela, ateşi, e, altın, ha bak bir de, de, bu, de aynı, sevap. aynı sevap yani bir ailede bir kurban kesildiği zaman eşine çocuklarına bakmakla yükümlü olduğu hepsini aynı ecri alır <gülüyor> yalnız şu da arkadaşlar aydınlatılması gereken bir mevzu Kurbanınızı kesemiyorsanız kestirince hayvandan kurban kesilen o kurbandan hiçbir şeyini kurban kesme karşılığında bedel olarak verilmez. Hayvanın derisi, eti e, ücret olarak kesen kişiye verilmez. Ayrıca ücret verilir. İşte ya kes derisi senin olsun kesti diye bir bacağı şeklinde e, Allah Resulü bunları yasaklıyor. Yani kurbanın bir parçasını Ücret olarak kesen kişiye verilmemesi gerekiyor. Bu diğer kurbanlarda da geçerli mi akika falan? Bu kurban için geliyor. Bedri sor bakayım bu saatte. Abi ne olacakım malum? Saat paket için sor <gülüyor> soracağım ama. Sor sor. doğru mu inşallah. <gülüyor> Allah Resulünden sahabenin birisi geliyor benim babam öldü diyor onun e, e, haccını yapabilir miyim sen onun diyor borcunu verebilir misin evet diyor o zaman o da bir borçtur onu yapabilirsin haccı geliyor malı varsa ölen kişi mal bıraktıysa onun adına hac yapma geliyor orucunun kefaretini verme geliyor efendim sana söyleyeyim sadaka ve hayır verme geliyor fakat kurban kesileceğine dair ben bir rivayet bilmiyorum. Dün de aşağı yukarı 5-6 kitaptan bunu araştırdım. Ben böyle bir rivayet rastlamadım. Yani orucu geliyor. E, haccı geliyor. Sadaka ve tasaddu ama geliyor ama kurbanın. Bu sefer şöyle soruyor. Zaten saliha bir evlat kestiği kurbandan, yaptığı bütün hayır ve iyiliklerden, haseneden... Kendinden sevap eksilmeden mümine babaanne için o necr gidiyor. O ayrı ama özellikle bu ölmüş babam için, annem için diye bir şey gelmiyor. Sadaka olur, olmaz Onun adına sadaka verebilirsin. Ee, Hakan kardeşimiz diyor ki, internette, tabii benim bilgimin dışında Hakan'ın izah ettiği şekliyle anlatıyorum, bir sistem varmış. Bütün cemaate yani 100 kişiye e, cep telefonlarına e, mesaj ulaştırmak e, 3-4 milyon gibi bir cüzi bir fiyatlaraymış. Önemli bir mevzu olduğunda ben bilgisayar, internetten bütün isteyen herkesin ceplerine mesaj olarak ulaştırmam için isteyenler cep telefonu numarasını yazsınlar. E, biri gelir Ebu Said geldi o gitti bu gitti önemli bir şey oldu düğün oldu. Ben herkesin yaz, yazmak isteyen yazan herkesin cep telefonlarına olayı e, mesaj olarak diyor iletebilirim diyor. Ben şunu i̇steyenler. Ben şimdi, her, her, herkes bir şöyle, bir yani. e, şimdi bir gelişme olunca birinin düğünü oluyor, ölümü oluyor, sohbet oluyor, özel bir şey oluyor, haber vermiyor. O yüzden isteyenler e, ismini soy ismini yazsın cep telefonunu ve e, sabit numarası varsa onu yazsın. E, bunlar sadece bende kalacak. Benden başka hiçbir şey verilmeyecek. Birisi benden telefon açıp isteseler ben vermeyeceğim. Bunlar sadece bir durum olduğu zaman o kişiye ulaşmak için kullanılacak ve e, cep telefonu ben buraya şey yapacağım. Şuraya kartona yazdım. Bunu not Şu cep numarasından size mesaj gelecek yazdığınız zaman. Şu cep numarasından mesaj gelecek veya bu cep numarasına mesaj atarak herhangi bir şey, bir önemli bir düğün vardı, atıyorum geneği vardır ya da bir durum vardı. Bu cep telefonuna veya sabit numaraya haber vererek, yemeği... ben aynı dakikada herkesi tamam. tamam. duyurabilirim. Peki, i̇lgili mesaj konusu sayfada belirtebilecekler. Tam e, tam. Tamam. Yani, gezme imkanım var. Tamam. Nedenle, tamam. <gülüyor> alakası yokmuş. Olur mu Neşe deseyim? Alakası bir alakası olur. İnternetle alakası, evet. İnternetle alakası, İnternetle alakası İnternetle bir şey diyeyim. Öyle mi? bir şey daha soracağım. Buyurun. Bu namaz kılmayan Bizim birisi şey için gidiyorlar. kurbana çok önem veriyor. Telefonu... Bu ben ne ben kadar canlı, ne kadar, Bu Kurban sevabı alamaz şey. ama şu olur, kestiği, yaptığı o hayır, diğer hayırlarına vesile olur. Mesela Ebubekir radıyallahu anh diyor ki biz İslam'dan önce, İslam'dan önce çok iyi işler yapardık. acıları yardım ederdik, su verdik. Ee, sadaka verirdik. Bu bizim bu amellerimiz Ağabey ne olacak? O vesileyle diyor Allah sana hidayet vermek. O vesileyle olur ki Allah ona hidayet verir. Kesme, yapma, olmaz, etmez denilmez. Ama kurban sebebi alamaz. Kurban sebebi alamaz. Namaz kılmamakla şirk koşuyor. Şirk koşan birinin ne hiçbir ibadeti ameli geçerli değil. Haftaya, pazar günü sohbet yok. Haftanın dağıldı. Var bende var. Zahir. İki yaşını doldurmuş olması lazım. 24 ayı dolduracak. Evet. Şimdi illa diş şartı yok. Sen evinde beslemişim. Baktın iki yaş dolmuş kesin.